Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile Mesuran'la, banu Aksoy ve diğer 3 karaktere. Kitap dostu sizin okulu sundu. Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap başladı. Şimdi iki tane resimli kitap var. Bir kapıga birik. Bir İki resimli kitaptan söz edeceğiz. Önce sizin kitapla başlayalım. Evet. Bizim... Sonra bizim kitapla başlayacağız. Çünkü hep iki kitabın da ortasında orman var. Evet ormancım bizim <gülüyor> kitabımızın adını hatırlıyor musun? Üç. 3 evet kitabımızın adı 3 kitabımızın kahramanı da 3 isimli bir köpek kapakta görüyoruz zaten bir sokak lambasının üç. ışığı vurmuş ona 3 ayaklı bir köpek evet 3 evet. tane bacağı var ve ben bunu e, sayfalar yani birkaç sayfa ilerledikten sonra fark ettim Çünkü o kadar normal bir, her köpek gibi bir köpek ki 3 e, bir bacağının eksik olduğunu fark etmemiştim bile çünkü üç çok mutlu, hayattaki her şeyle yetinmesini bilen ve hayattaki her ayrıntının tadını çıkarmasını ve, bilen bir e, köpek. Bir şey diyeceğim. Tabii. Kuyruğunu sallayarak böyle karnını doyarıyormuş. Evet. <gülüyor> e, hoplayarak ilerliyor. 1 2 3 1 2 3 diye. E, ve günleri de böyle hop diye geçi veriyor. Güneş parladığında ısınıyor, yağmur yağdığında temizleniyor. İhtiyaçlarını bu şekilde karşılıyor ve karnı acıktığında da kuyruğunu sallaması yetiyor. Taygacığım sen e bir şey, şey Ben de e, ayaklarının 3 tane olduğunu ikinci okuyuşumda anlamıştım. Ya evet. sen de mi geç fark ettin? Evet, aslında ilk okuyuşumda ben de en başta fark etmemiştim. Çünkü gerçekten. işte gerçekten 3 evet. için sorun değil bu. Evet. Onun bence, için sorun olmadığı için e, biz okurlarda bence, bu şekilde devam ediyoruz bence, demek ki. Hı. Ben de e, annem söyleyince anlamıştım. Evet. E, i̇lk sayfalarda üçün kısa bir tanıtımı var işte. Üçün e, nasıl hayatta kaldığı ve günlerini nasıl geçirdiğine dair. Sonra iki sayfaya açılmış bir şehir görüntüsü görüyoruz. Ve kırmızı noktalardan upuzun bir rota var bu şehir manzarasının içinde ve en içinde. sonunda da 3 var evet kırmızı noktaların sonunda da 3 var çünkü 3 burnu onu nereye götürürse oraya gitmekten hoşlanıyor ve bu şehrin sokaklarında caddelerde kaldırımlarda nehrin üstünde köprüde her yerde dolaşıyor ve başka bacaklıları görüyor bu şehrin hmm. içinde bir sürü farklı türle karşılaşıyor işte önce minik altı bacaklıları görüyor Minik altı onlar, bacaklılar onlar mı? Onlar karınca. Karınca evet. Şehrin Aa. kalabalık kaldırımlarında e, ayaklarının arasında bir sürü karınca var ve 3 e, altı bacaklılar kalabalıktan uzakta yerin altında yaşadıkları için mutlu oluyor. Hı -hı. Sonra e, yine etrafı koklayarak dolaşırken bu sefer 8 bacaklı ile karşılaşıyor. O da örümcek. Evet 8 bacaklı da bir örümcek. E, neyse ki e, tabii örümcek için de şehirde yaşamak kolay değil ama neyse ki sekiz bacaklı yüksekte bir evde olduğu için hmm. evi yüksekte olduğu için üç yine mutlu oluyor yoluna devam ediyor ee, sayamayacağı kadar çok bacağı olmadığı için <gülüyor> seviniyor tırtılları görüp sonra bir atlı polis hmm. görüyor görüyor At. At. evet atın uzun bacakları var kendisinin o kadar uzun evet. bacakları olmadığı için küçük bir şey uzun bacakları alsa çok garip olur evet, evet. Ve dört bacağı olmadığı için de mutlu. Çünkü dört bacaklı olmak demek sandalye olmak olabilir mesela. <gülüyor> ve o zaman hiçbir yere gidemezdim diye düşünüyor. Ee, ve böylece kendi üç bacağıyla e, yine şehirde yine bir geniş manzara görüyoruz. Yine küçük noktalarla üçün o, e, rastlantısal rastgele e, yürüdüğü patikayı yolu izleyerek Üçün şehrin içinde nasıl yine, dolaştığını yine, görüyoruz. Yine kırmızı noktalarla böyle bir köprüden geçiyor. Evet. Ve sonra hı hı. o noktalardan devam ediyor, ediyor, ediyor ve o kalabalık gürültülü şehirden çıkıveriyor üç hı hı. bir gün. Ve hiç bilmediği, göz alabildiğine yeşilliğin uzandığı yerlere varıyor. Hiç görmediği canlılar görüyor. Farklı bacaklılar görüyor. Evet dört bacaklılar, iki bacaklılar işte onların farklı fiziksel özelliklerini Hı -hı. Iı, tanımlıyor bize resimlerin eşliğinde. Ve sonunda üç bacaklı taklidi yaparak kendisine benzemeye çalışan iki bacaklıyla tanışıyor. Hı -hı. Bu bir kız çocuğu ve üçle karşılaştığında işte bir elini kaldırıp bir eli ve diğer ayaklarıyla dört ayak üstündeymiş gibi giden bir kız çocuğuyla arkadaş oluyor. Üç ve ondan sonra ikisinin hayatları burada birleşiyor ve üçün ee, o rastgele e, şehir sokaklarında süren hayatı bambaşka bir şeye dönüşü veriyor hikayenin sonunda. Ve her yaşadığı her anın tadını çıkardığında e, tekrarlıyor öykü. Hı hı. Ne diyecektin onu acaba? Ama böyle e, uçan, uçan bir sürü süren süren böyle ayaksızlarla da tanışıyorum Evet. Ya, farklı, farklı bir sürü canlı var. Kurbağalar, salyangozlar işte farklı başka bir sürü böcekler, arılar. Hepsini görmekten mutlu oluyor ama en çok da kendisi olmaktan mutlu oluyor sanırım. Üç. Yani bu şeyi dedin ya hani üç bu kendi durumuyla o kadar barışık ki biz de okurken yani bununla ilgili hiçbir mesele yaşamadığımız için evet. bunu fark etmiyoruz bile. Yani bu tabi e, metnin e, ve görsellerin ne kadar güçlü olduğunu da anlatıyor. Çünkü biz bunu çeviri bir kitapta bile böyle yaşıyoruz. Evet. Yani bu da ayrıca özel bir durum olarak bence e, hani bir kayıtlara geçsin. Yani evet. Bunu... Bu arada kitabın e, yazarından söz etmedim. Stephen Michael King e, kitabın yazarı. Aynı zamanda resimlerini yapan kişi de o. Çeviren de Sarp Steven Stephen Michael King bu kitabı kardeşi Dave. İtaf Hı -hı. etmiş çünkü kardeşi Dave kendisinden büyük abisi'nin Polin sendromu diye bir rahatsızlığı varmış. Polin sendromuyla dünyaya gelmiş ve vücudunun bir tarafı yani bu e, hastalıkla dünyaya gelen insanların vücutlarının bir tarafında bir gelişim geriliği oluyor. Hı -hı. E, abisinde de böyle bir e, tıbbi tanı konulmuş ama diyor ki o yazarla ilgili okuduğum e, kaynaklarda. Hı -hı. Öğrendim ki e, abisi hiçbir zaman bunu sorun etmemiş ve her zaman hayata çok pozitif bakan ve e, her durumda her koşulda e, mutlu olmasını bilen biri olarak tanımlıyor Hı -hı. abisini. Ve kitap bittiğinde e, yıllar önce karşılaştığı bir köpekten esinlenerek yazmış olsa bile aslında abisini anlattığını ve Hı -hı. bu kitabı da ona ithaf etmesi gerektiğini düşünmüş. Yazarın ayrıca kendi e, ilkokul yıllarında da bir işitme kaybı. Hı hı. Ee, yaşamış 4-5 yıl yani tam süresini bilmiyorum ama ortaokul yıllarına kadar e, işitme kaybıyla e, yaşadığı için hani bu tip durumları da e, farklı bir bakış açısıyla görebiliyor anladığım kadarıyla. O yüzden bu kadar çok e, içselleştirerek ve çok e, doğal bir biçimde anlatabilmiş sanırım e, evet. konuyu. Herhalde böyle bir deneyimin büyük katkısı olmuş olsa gerek yani. Çünkü gerçekten bu hikayeyi e, ya çok genel bir durum ve Ah canım bak bir tane de bacağı yok dediğimiz noktada aslında işler değişiyor evet. çünkü. O zaman başka bir boyuta geçiyoruz. Ah canım ne ay, bacağı da yok görüyor musun? Ama bizim var çok iyi gibi oluyor. Yani hani bu, hı hı. bunun yerine e, bunu yaşayan, bu durumda olan bir canlının yaşamın içinde ne kadar rahat ve ne kadar doğrudan olabildiğini bize göstermesi evet. bence yani beni çok etkileyen bir yanı oldu tabii. Evet kitabıyım. gerçekten öykü çok güzel. Dediğin gibi metni de çok iyi. Evet. Çok güzel ilerliyor hikaye ve resimler zaten çok güzel. Dünyaya ya bir de tabii bütün bunları yaparken Dünyaya baktırıyor bize evet. yani bir sürü şeye bakıyoruz. Evet birlikte. yani bir sürü hayvan bir sürü evet. farklı yaşam için şehir hayatı şehir dışında kırsalda yaşam gibi üstüne konuşulabilecek bir sürü konu var bu kitapta. Gerçekten benim son zamanlarda okuduğum tekrar tekrar açıp baktığım kitaplardan biri oldu. 3. Stephen Michael King'in yazıp resimlediği bir resimli kitap bu. Stephen Michael King'in çok fazla kitabı varmış. Birazcık araştırınca gördüm ki çok fazla kitabı var ama e, Türkçe'ye çevrilmiş tek e, ilk resimli kitabı bu. E, Sarp Dertli'nin Türkçesiyle M.A.V. yayıncılıktan çıktı bu kitap. Umarım başka kitaplarını da önümüzdeki e, aylarda, yıllarda görme şansımız olur. Evet, ben de öyle umuyorum. Şimdi bir e, şarkı arası verelim. Tamam. E, bir sonra bahsedeyen, programın ikinci yarısında bahsedeceğimiz kitapla da ilişkili olduğu için... Seçtiğimiz bir şarkı bu. Bir indie rock grubundan Short Fictions'tan gelecek. Cities Underwater. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Biga Buga Big. Evet. Bir resimli kitap daha anlatacağız. Yarın Hava Güzel Olacak. Yarın Hava Güzel Olacak. Hepimizin umduğu bir şey tabii yarın havanın güzel olması. Ee, Rosie Ewing'in ilk e, kitabı. 2017 yılında da ödül almış bir kitap bu. Ee, Sırtlan Çocuk tarafından Türkçesi yayınlandı kitabın. Ee, kitabın çevirisi Fırul Karagöz'e ait, Türkçe'ye çevirisi. Ee, yarın Hava Güzel Olacak. Ee, aslında... E, Gerçekten bir dilek, yani kitabın adı olmasının yanında e, bir dilek ve çok büyük, e, günümüz için çok derin anlamları olan da bir dilek. E, Hikayemizde bir kutup ayısı anne ve onun yavrusu e, var. İşte. Bir şey diyeceğim bir de. Burada e, ilk sayfasında bazı böyle şey e, erimemeye başlamış buzlar var ama hmm. bazıları. E, en dalgaya benziyor böyle. Hmm, evet rüzgar altını oymuş sanki değil mi? Hmm. Rüzgarla evet böyle bir kavisli bir yüzey oluşturmuş böyle. Gerçekten de dalgaya benziyor haklısın. Ee, Kuzey kutbundayız. Ee, en kuzeyi e, gezegenin. E, diyor ki kitabın başında burası ısınıyor ve buzlar eriyor. E, bu ilk iki sayfayı geçtikten sonra da kutup ayılarıyla karşılaşıyoruz anne ve e, yavrusuyla karşılaşıyoruz. E, fırtına yaklaşıyor, zaman değişiyor, fazla su var. Hem de çok fazla ve yeterince buz yok. Yani şimdi böyle e, çok basit cümlelerle ama çok çarpıcı, gerçekten de konunun evet. özü olan Cümlelerle başlıyor hikayemiz. Kutubayısı a, Ve, anne söylüyor. O anlatıyor evet, değil mi? Evet o anlatıyor. Bu arada da e, işte buzdan buza geçerek biraz yüzerek e, buz parçalarından buz parçalarına geçerek demeliyim. Yani evet. büyük bir buz kütlesinin üzerinde hareket etmiyorlar. E, suyun içinde yüzen küçük buz parçalarının üzerinden geçerek bir başka buz kütlesine ulaşmaya çalışıyorlar bir yandan ee, ve işte e, yol alırken de bunları söylüyorlar i̇şte, fırtına beni korktu Evet hava durumu artık tahmin edilemez hale geldi gökyüzü bir mavi bir gri birden bile siyah dönüyor bunlardan bahsediyorlar bir tipiye doğru yürüyorlar bu arada ee, sonra e, e, ayaklarını ta takip et diyor. evet tipiye kara girerken anne yavrusuna diyor ki ayak izlerimi takip et benden uzaklaşma ve kendilerini sığınacak korunaklı bir yer arıyorlar. Sonra da böyle bir yerde oluyor. Böyle ne desem? Bir böyle bir korunaklı bir yer bulup sığınıyorlar ve yatıyorlar orada. Hı. Sonra. Sonra orası böyle çatlamaya başlıyor. Sonra kızıyor. Annesi evet. tutunabiliyor ama yavrusu bir buz parçasına düşüp uzaklaşmaya başlıyor. Evet, anne büyük buz parçasında kalıyor. Yavru kırılan buz parçasının üstünde. E, gidiyor. Bu arada artık e, şimdi kitabın en başındaki iki e, ilk iki sayfadan sonra gelen iki sayfada da e, daha sonraki bazı sayfalarda da aslında resimli kitaptan çizgi romana geçip evet. sonra resimli kitaba tekrar dönüyoruz. Bu da ayrıca çok hoş, evet, çok güzel. Sahneler evet. Bu var. bahsettiğimiz şimdi ormanın anlattığı bu sığındıktan sonra yavruyla annenin ayrılması e, sahnesi mesela bir çizgi roman. Hı hı. E, havasında tekniğinde verilmiş bir bölüm ve sonra da devam ediyor bu böyle e, işte buz parçası küçük buz parçası üzerindeki yavru ayı ile beraber uzaklaşmaya başlıyor Tabii ki hani bu çok kaygı verici bir şey e, anne ayının üzerinde durduğu buz parçası da öyle çok hani büyük bir şey değil yani, Hı -hı. E, yani o da ama diğeri daha küçük ve uzaklaşıyor i̇şte annemi bulabilecek miyim bir endişe başlıyor ve annesinin eee ona verdiği, ona söylediği bir sözü hatırlıyor. Karanlık ve gece beni korkutuyor. Ama annem her zaman güneşin yeniden doğacağını söyler diyor. İşte geceyi yaşıyor bu arada. Hı hı. Bu gece sahnesi de e, oldukça çarpıcı. Evet yani her evet. Sah sayfada başka bir şeyle bir kere daha evet. etkilemeyi başarmış evet, yani yazar. Her duygumuza dokunuyor. Evet. E, ve bunu büyük ölçüde resimlerle yapıyor. Yani evet Metin var bir e, ve çok Temel e, bazı noktalara değiniyor Metin. Ama duygularımızı harekete geçiren, bizim e, aklımızı başka türlü düşünmeye yönelten resimler sanki. Metinden tamam. çok gibi geliyor kitapta bana. E, ve işte güneş nihayet doğuyor. Ama şimdi e, bu yavru ayının kaygısı geçmiyor tabii. Güneş hep doğuyor falan ama hani... Batıyor da. Bir, sonra da batıyor. E, bir gün daha geçiyor. Hı hı. Galiba o ok Buz parçası da kırılmaya başlıyor. Çünkü küçülüyor tabii giderek eriyor. Ve en sonunda yavru ayı evet, böyle suya atlıyor ve güneşe doğru gitmeye başlıyor. Evet güneşe doğru yüzmeye başlıyor. Çünkü Güneşi hedefi ederse... annesini bulabileceğini um, bulabilmeyi umuyor yani. Ve onu işte artık böyle bir hani zoom out yapıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Böyle drone görüntüsü gibi düşünün. Ee, bir buz kitlesi, kütlesinden atlamış küçük bir buz kütlesinden başka Buz kütlelerinin arasından ki onlar da muhtemelen büyük parçalar değiller. Tam onu göremiyoruz ama değiller büyük ihtimalle. Ayıyı, yavru ayıyı yüzerken görüyoruz. Yüzüyor, yüzüyor ve işte buradan sonrasında kitabın e, anlatmamam gereken şeyler var kitabı alıp okuyacak olanlar için belki de. Ama bir yandan da başka türlü nasıl kitabın etkisini, o vurucu gücünü... Gösterebilirim size şu anda radyodan bilemiyorum. Yani küresel ısınma diye bir şey bilmiyor olsaydık ya da böyle Isıtma. bir şey olmasaydı <gülüyor> küresel ısıtma tabi evet. artık öyle deniyor. Böyle bir şey böyle bir kavram olmasaydı bu resimlere yani kitabın bundan sonrasına baktığımızda bir distopya. Evet, fantastik bir şey fantastik yani bu derdik. Evet. Bir hikaye oluyor ve gelecekte geçiyor. Evet. Derdik. Hatta belki der ya böyle çocuk kitabım olur ne acayip şey falan derdik belki de yani değil mi? Evet. Yani, yani. bizim bildiğimiz e, gerçekliğin dışına çıkıyor. Şöyle e, bir şeyler var. Yani onu araları anlatayım. E, yavru yüzüyor, yüzüyor ama yoruluyor. Hı. Yani nereye kadar yüzebilir? Kaç kilometre yüzebilir yani bir kutup ayısı bile olsa? Ve batmaya başlıyor. Ama nihayet şey, neyse ki onu başka bir arkadaş buluyor. Başka bir canlı. Onu kurtarıyor ve e, bu noktayı söyleyeceğim. Çünkü bu aslında bugün de denizlerde okyanuslarda rahatlıkla rastlayabileceğimiz bir şey. Bir konteyner var. Aha. Yüzen. Sarı bir konteyner var. E, onun üzerine çıkıyor. Daha sonra. Çünkü hani bu okyanuslarda şu anda rastlayabileceğimiz bir şey yani. Sonrasıysa Sonra insan e, elinden çıkmak pek evet. çok şeyle karşılaşıyor ama o insan elinden çıkmış o şeyler, e, nesneler, yapılar bizim bildiğimiz gibi değil. İnsan elinden çıktığı halde değil artık hiçbir şey. Ve, e, o kadar bu derimiş ki daha çok su olmuş. Mesela. Daha çok su olmuş. Peki bunlar ne ormancım sence? Bunlar e, suya batmış bazı e, apartmanlar, hmm. gökdeyenler. Mesela evet. şu bir gökdelen alabilir. Evet. İşte aslında söylemiş olduk. Böylece ee, sular o kadar yükselmiş ki insan şehirlerinin ee, üzerini kaplamış e, ve biz gökdelenlerin hani biraz daha uzun, bir metre daha uzun olsun diye diktikleri o antenler bir şeyler falan filan Aha. var ya sadece onları görebiliyoruz artık. E, bence burada da aslında bu sahnenin e, insanoğlunun kibirine Yaptığı göndermeyi de es geçmemek gerekiyor. Evet. Yani o bir metre daha yüksek olsun diye diktikleri o borular gökdelenlerin tepesine e, yazın bizi tırmalar diye e, bağlamak istiyorum. E, neyse ki mutlu bir sonla bitiyor. Tabii ki e, çocuk kitaplarının fabrika ayarı olması gereken e, umut bu kitapta da eksik değil. E, mutlu bir sonla bitiyor kitap. Yavru ayı açısından. Ve anne ayı açısından. E, kitabın en sonunda da Kuzey Kutbu hakkında bazı bilgiler var. Mesela işte Kuzey Kutbu'nda 4 milyon insan, 42 farklı millet yaşıyormuş. E, Buna çok şaşırdım. Yaşıyormuş. Bu kadar çok insanın evet. yaşadığını bilmiyordum. <gülüyor> e, ve orada peygüvenler yaşamıyor. Kuzey Kutbu'nda değil mi? Hı -hı. Onlar nerede yaşıyor? Hı -hı. Onlar Güney Kutbu'nda. Ve e, ben okulunda öğrenmiştim. Hı -hı. Ama anaokulumda. E, aslında burada yok. Hı. -hı aslında kutupta e, kutuptavşanı diye bir şey var ya Aa, fotoğrafını filan gördün mü peki sen bunun galiba Anladım. evet Anladım. peki bu kitapla ilgili ne demek istersin Ormancığım sen bu hikayeyi okuyunca ne hissettin bilmem yani bu küresel ısınma iklim krizi bu konularla ilgili hiçbir fikrin var mı sular gerçekten öyle yükselir mi sence Evet. Neden söyleyeyim mi? Evet. Aslında buzlar da böyle eriydiklerinde su oluyor. Neden hı hı. onları biliyorum söyleyeyim. Hı hı. Çünkü elime buz parçası aldığında sıcak geldiği için o da eriyip su olmaya başlıyor. Evet. Ve eğer dünya ısınırsa da kutuplardaki buzlar aynı senin elindeki buz gibi erir değil mi? Hı hı. Peki bütün o sular nereye gider? E, Deniz, Denizler karışıp su böyle daha yüksek şeyler oluyor Kaygacığım sen ne diyeceksin ee, de, ben de şey diyeceğim bir de küresel ısınma denmiyor artık küresel Kes... ısıtma deniyor ee, evet. neden öyle deniyorunu biliyor çünkü musun çünkü insanların arabaları yüzünden ve onun gibi şey insanların yüzünden et, insan etkisi yüzünden insan eliyle yapılmış olduğu için bu ısı yükselişinin. Doğru mu? Hı hı. Hmm, tamam. Evet, bahsettiğimiz kitabın adını tekrar e, söyleyeyim. Yarın Hava Güzel olacak. E, hepimizin dileği bu gerçekten de. Rosie Eve tarafından yazılmış ve resimlenmiş bir kitap bu. Kara Karagöz'ün Türkçesiyle Sırtlan Çocuk tarafından yayınlandı. E, bakmanız gereken bir kitap. Evet. Gerçekten çarpıcı bir, bir evet. isimli kitaptan söz ettim. Çok teşekkürler. Evet, bu halde haftalık... Bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyar. ark dostu sizin okulu sundu